edenler kıtal gibi, cihat gibi bir emre inkiyat duydular değil mi? Onun için hiçbir emir ve isyan küçümsenmez. Yani onunla Allah'a bir itaat ve isyan bahisse hiçbir emir ve nehi küçümseyemezsin. Mutlak kendisinden sonraki bir itaatin isyanı ilk basamağı olabilir Hem de şu an bir mecburiyet yok. Bir okul diploması. E belki ben bunu rahat söyleyebilirim. O senin garibine giderdi çünkü dört seneyi harcayan ben değilim orada. Ama buna böyle bakmayacaksın. Ben sadece birkaç sözüme binaen 10 sene Türkiye'ye giremedim. Vatandaşlıkta, vatandaşlığım alınmış dağıtılmıştım. Ama elhamdülillah teviz vermedik. Vermememiz gerek. Ondan sonra da kendi elleriyle gerisin geri vatandaşlığa kabul ettiler. Bana sorulunca cevabı böyle yavrum. Artık sen karar verirsin. Ama aksi olursa inan üzer. Çünkü biz dedi değil ki belki, bize de deselerdi başört, örtmeyin de belki örter biz dayanırdık ama bizim işimiz değil ki o şimdi. O da size verilmiş. Allah yardım etsin. Zor. Başka okuyan var mı böyle? Tek sen mi varsın bu müşkülatta şu an burada? Allah yardım etsin yani. Her kim Allah'tan korkarsa... -allahu nah Her kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkar yol verir diyor. Benim bir eniştem var. İkin, üçüncü kız kardeşimin kocası. Dört sene diplomayı vermediler. Sırf sakalı için. En sonra pes dedi sakalı gezdi diplomayı aldı. O zamanlar da daha sıkıydı. Yine boşa gitti. Yine boşa gitti. Derslerin ısırı yine kesti. Hocam pek peki üniversite okudu, üniversitede okumak doğru bir şey mi? Neden zaman... doğru olmasın? Okumak kötü bir şey diyemeyiz biz. Ama diploma için değer mi? Diploma için baş açmaya değmez. Hocam ama İslam'a öden bir şey yok. Hocam başka bir şey için ilim tahsil edinmek... Efendim? Dinden başka bir şey için ilim tavsiye etmeliyiz. Din değil, dinin karşı olmadığı şeyler, bahçıvancılık öğrenebilirsin. Hocam, Tirmizi'de şey var, Allah Resulü'nün yani yere batacaktır. Ne? Şunlar şunlar olduğu zaman, ne? diyor. Eğer Dini bırakıp dinden başka, başka bir, bir şey için tefakku, tefakku eden, edilecekse... diyor. Dini bırakıp dinden başka bir şeyde tefakku eden. Bir meslek öğrenip... Meslek ve okulu Morası Fatma. Meslek okulunda olsun. Ne var? Benimki el sanatları öğretmenliği değişik yani, e, kültür eğitim olsun ya e da de branş derslerine olsun. İslam'a karşı olmuyor, her şey İslam'a e kullanabilirsin. Hocam şöyle bir şey, bir şey bir sonra da Efendim? Çocukların eğitiminden anne babası sorumlu, ilkokula gönderiliyor ama o eğitimden ailesi sorumlu onun eğitiminden ve ona e, farklı eğitimler veriliyor Yok, bu sadece <gülüyor> laf olsun diye. E, mesela şu an Türkiye'de bir eğitim müşkülatı var. Hı hı. Ama Türkiye'de bu eğitim müşkülatı olarak gündeme gelmiyor. Müslümanlarla karşı taraf kesintili kesintisiz müşkülat diye gündeme getiriyorlar. Ve sanki 28 Şubat'tan sonra bu müşkülat çıktı. Bundan evvel yokmuş gibi bir hava esti. Fakat Türkiye'de kesintili kesintisiz müşkülatı değil bir eğitim müşkülatı var. Ve bu da 28 Mart'tan ortaya çıkmamıştır. 28 Mart değil Cumhuriyet'ten daha önceki devirlere aittir bu müşkülat. Müslümanlar buna daha önceden eğilmiş değiller ki sonradan kesintili kesintisiz diye gündeme getirmeleri onlara haklılık payı versin öyle mi? Ben sadece teferruatına girmeyeceğim vartaları anlatayım kesintili kesintisiz niye derdiniz oluyor sizin? 0 ne yaptınız çocuğa? 7 yaşında mı öğretmene teslim ediyorsunuz? 0 ne yaptınız? 07 işini hakikaten becerdiniz de 7-14 arası mı endişelendiriyor yani? Okulunuzda 7 yaşına kadar, şey kadar temel verildi? Kim verdi ya? Aile verdi diyelim mi? Mesela ama yani, vermiyoruz. Farazi. Hocam? Hayır hocam verildi, verildi. pek çocuğum. Farazi. Var. Bunalımın or iki çeyizkinin ortasında. Farazi bak olmuş kabul etmeyecektiniz bu hatayı sanki örtme gibidir. Bu faraziidir. 07 eğitimi vermedik. Daha önceden bilmiyorum sizinle ne oldu mu? Ee, bu yönünü belki bu tarafını girmişimdir. Biz toplumda, içtimai hayatımızda insanlara tasnif edersek meslek ve meşrep yönüyle herkesi farklı meslek ve meşreplerde tasnif ederiz. Birinin bildiğini bir başkası bilme zorunda değildir deriz değil mi? Ama herkesi dini yönden bir tasnife tabi tutsak mükellef adı altında tasnife tabi tutulurlar. Herkes mükelleftir İslam'a göre. Avukatta, işçide, çiftçide, çobanda, valide, askerde, tüccarda herkes mükellef midir? Aynı şeyden sorumludur bak. Yaratılış gayesini gerçekleştirmede Allah'a ortak koşmadan sakınmalıdır. Öyle mi? Öyle mi? Heh. Peki, mükellef olmanın altyapısı nedir bizde? Bulucanı ermiş kız ve erkek. Yaşattı var mı? Yok. Yaşattı yok. Coğrafya parçasına göre iklimi yani ortama göre sekiz yaşından tutun on iki, on üç yaşına kadar bir kızın bülük olma durumu vardır. Erkek de aynen öyledir. Ha, bülük çağına erdi mi, akıl sahibi de oldu mu akil o nedir? Ne demek bu? Ne demek? Yani bir mükellef sorumlu tutulacağı şeyleri sorumlu tutulma çağından evvel öğrenmiş olması gerekir. Sorumlu tutulduktan sonra mı öğretilir? Hayır. Eğitim bundan öncedir bakın. Sorumlu tutulacağı şeyleri önceden öğrenmiş olması gerekir. Bu neyi gösterir? 07 bizim elimizde. 714 çocuğu teslim ediyoruz, endişesini gidiyoruz. Zaten 07 verileceği vermiş olsaydık 7-14'teki mücadeleyi yerinde verirdik biz. Bunu yapmadık. 07 kim yapar? Ana yapar. Eğitilmiş bir kadın var mı? Hocam bu şekilde olan arkadaşlar, yani, yani şu anda müşkülat oluyor, bunların... kaçta kaç? Hal çaresi bak, ümmetin müşkülatını, ferdi müşkülatı diye halletmeye kalkarsan çare değildir bak. Okullarımızı kuralım dediler. Okullar kapitalist okullar ne dönüştü? 300, 400, 500 milyon bir çocuğun okul masrafı. kaç kişi yollayabiliyor? Hocam fetlerde fetlerde toplu oluştu değil mi? Yanlış anladınız. Ümmetin müşkülatına, ferdi müşkülat diye bakamazsın. Ümmetin müşkülatına topluca çare ister. Birkaç kişiye okul çare değildir özel okul. O da 400-500 milyon bir çocuğun masrafı. 07 halletmemiz gerekir. He? Ha? Kocaman, kocaman ilimler şey yapılmaz, abesle iştihal değil mi? Anlamadım. Yani bir Fatiha'nın bile manası bilinmeden... Yani ilgisiz, alakasız... Ilgisiz Bu ilgisiz şey değil ki yapalım. mükellef olan az önce dedim. Bülü Başka çağını şey eren mi? kız ve erkek çocuğu sorumlu tutulacağı şeyleri sorumlu tutulmadan, mükellef olmadan evvel öğrenmiş olması gerekir. Bunu da ilk öğreten anasıdır onun. üretmişse yani fert olarak var. Hep faraziye zaman, gidiyoruz çocuklar. Ama. ama hocam yapanlar var yani. Kaç o, kişi? Dedemeyin. Kaç hocam, kişi? Ama böyle yaklaşımda ya. hiç Efendim? mi yapılmıyor hocam? Kaç kişi? Yani o emaneti bir nasıl kişi? atabilirsiniz siz? Hocam biz olanları konuşuyoruz zaten. Evet. Efendim? Odanları yani konuşuyoruz zaten. Odanlara sorunu. Ya bu bir toplumun müşkilatıdır deyip de işin içinden çıkılmıyor. Üç, çareti gösteriyorum. 07 eğitmeliyiz evde çocuğu. Evet. Tamam, o, daha daha daha daha aradığında bayağı bak bayağı. bir dil yani evet. iletişim müşkilatı bile var çocuklar şu an siz ara haftada kaç kere bir toplanırsınız ders için bir, şey. bir kere değil mi bir şeyler yapar görünmek için mi peki çocuğu olanlar haftada kaç kere onları toplayıp eğitiyorlar Görüyoruz öyle çocukları tamam. Var. Ferden bunu, ha, bunu, bunu baş edecek bir insanız ortalığı. Hocam ama onun bilincinde, şuurunda olan bir insan bunu yapıyor. Yani yapması gerekiyor. Bu Ferden yapılacak bir iş değil ama. Hı. O zaman Çocuğuna hocam. bu ilmi verenler okula göndermesinler mi? Bakal çare var. değil. Bunu devamlı soruyorlar. Askerliği gündeme getiriyorlar, okulu gündeme getiriyorlar. Hocam, hocam bu... göndermek Heh. mi çare peki öyle istiyor? Müşkülatla kucak kucak kalmak. Benim kızım okula gidecek mi? gidecek başını açmayacak Yo, gitmeyecek çare değil kaç kişi yollayamaz yavrum yani. eninde sonunda kürkçü dükkanına gidiyor tilkinin postu herkes bu lafı söyler ama herkes yolluyor bak. Böyle, bak, evet. bak böyle kabadayilik yapanların çoğu kız okula gidiyor başını açmış deyusluğu kabul ediyor okula biz karşı değiliz biz şirke küfre karşıyız şirkle küfürle de kucaklaşmalısın böyle karşı karşıya kızım okula yani. gidecek Ortamda Bak kızım okula gidecek, var, mi, kızım okula gidecek dinle. Başını açmayacak. Kızım okula gidecek Atatürk'ün karşısında ayağa dikilmeyecek. Bu ya ne onu Yapmaz da korku bir işte zor olan bu. Yapılması gereken bu zor olan bu. Öyle bir peki yollamayalım yavrum hocam, yaşında, sen evlenmiş bir çocuğu büyüdün de göstereceksin kaç Hayır kişi hocam, yollamaz? Allah'ın izniyle Ay. kesinlikle Allah'ın izniyle diyorum kesinlikle dikkat et çünkü bu bir emanet benim değil hocam Onun kaç kişi yollayamazsın de bak ben büyük oğlumu yollamadım ben büyük oğlumu yollamadım ahal çaresi olduğuna inanmadım bilemiyorum şahısını... Halk çaresi değil yavrum. Gidecek başını açmayacak onun mücadelesi. Tamam. Değil demek de halk çaresi değil. değil hocam. Yok yollasın kızının başını açtırmasın erkek onu göstersin. Hocam. hocam Allah aşkına yani ateizm işleniyor küçücük bir anaokulundaki arkadaşlar var, çocuklar var. ne ben, işledin. Hocam. Ama hocam hı hı. çocuk gelip diyor yani o kadar büyük bir tamam. çelişki ki. Bak, yani o çocuk O zaman o bak eğlenmek... ne yaparsın? O bu sohbetin herhalde sizde bandı var bak şimdi. Hayır, Hayır. Yok, Başka 071 bu ilk çaren. Peki evet. okula gitme bizim teorimiz değildir. Okula gidecek başını aşmayacak, okula gidecek Atatürk'ün önünde evet. kalkmayacak, okula gidecek şirk öğretemez. Topluca kafa koyun. Evet. Topluca bizim çocuğumuza bunu öğretirseniz evet. topluca yollamıyoruz. Kimse karşı Hiç çıkamaz. Hocam, tamam. yani. diyoruz, bunu yapmıyorsun değil. Herkes kendi başına yollamayayım diyor. Binde bir tane biz çıkıyor. Biz hocam o zaman da onlar halk çaresine bakmak zorunda Topluca fert değil. Yani o kadar önemli bir şey ki yollamak çünkü yollamayana ceza bile var Yok, hocam. Fert olduğu Ay, zaman pek pek ceza veriyorlar. Evet. Hizmetin davanın intilak noktası... Bak, Neden? Birleşme farklı yön dedi ondan. Davanın intilak noktası tespit edilmemiş bizde. Bu camidir. Bir okula çocuğu giden insanlar nefsi o camide namaz kılıyorsa topluca hareket ederler. Benim çocuğuma sen Allah'a küfür eden sözler öğretemezsin. Ama İbrahim. Yani o çocuk, e, zaten o çocuk yani o çocuk o şeyle çıkışla orada o kadar Şunu kavradınız mı bak? Eğer müşkülatların hocam. önceden halini düşünmemişsek, Hı. müşkülatların tırmandığı noktada bizim hal çaresi düşünmemiz sadece konuşmaktan ibaret kalır bak. Hocam, peki, yediğini şey yapalım. Ne yaparız? E, Allah onu İngilizceden veya matematikten veya sen, fenden sen, mi sorumlu tutuyor? Hayır. E, peki hocam nedir bu? Öğrenmesi zarar mı? Aa, tabii Öğren. ki hocam. Çünkü öncelik Zamanla potansiyelini peki. başka şey... Pardım al, senin hocam, gibi düşünelim. Gencim, yani. Senin gibi düşünelim. Kaç tane Müslüman tanıyorsun etrafında, senin gibi düşünen? Ama hocam e, anlatıyorsun. Yok, kaç tane yok şey tanıyorsun? Şey. Tanıyor. Düşünen, aynen düşünen. Anlattığın değil. Kaç kişi var? Hocam en azından on kişi söylüyor. Kaç tanesi okula yollamıyor çocuğunu? <gülüyor> Hocam, bir çoğu bekar. <gülüyor> Bekar evrakmış. Bekar evrak boş kolay. Sözün olsun da ondan sonra gelelim. Hayır, kabul etmiyoruz. Etmedi. de etmiyor. onu da görecektin ama aradan hayır. bir on sene hayır, geçmiş olacak. Ona kesinlikle, kesinlikle katılmıyorum. Yani şu anda neyse tavrımız o zaman da aynı olur. Alt yapısını yapmadıysanız efendim. Şöyle yok arkadaşlarımız var ama böyle gelmedi daha. Geç kaldım. Gitmiyorum. Bakın mesela. Çocuklar altyapısını altyapısını yapmadıysanız Sonradan konuşma. Bir altyapı oluşturma çabası. Bak hocam. altyapı ferdidir. Bir. Ama... 07 sorumluluk kimde çocuğun? Anası. Anası babası sorumludur. 07 sende şimdi. Sen bu 07'yi dinin emrettiği gibi yaptın mı? Bu bir. Burada senin ana baba olarak yükümlülüğünü yerine getirmen önemli. Bu bir. İki. 07'den sonra çocuğu dışarıya bırakıyorsun. İstesen de istemesen de zaten çıkıyor mu sokağa çocuk? Çıkıyor şimdi. Bu başlıyor. İkinci bir ilişki başlıyor çocukta. Bu evde dışarıda ikinci merhale. Çocuk diyor yedi yaşındayken büyümeye başladı mı geldi mi... ...kardeşlerin yataklarını ayırın diyor. Kendi kardeşi de olsa. Erkek de olsa aynı organ altında bulundurmayın diyor. Namazı öğretin. On yaşında terk ederse vurun diyor. Peki okulda nasıl namaz kılacak hocam? Bak önce sana düşeni sen 7 yaşına kadar ne yaptıysan o onun tasası olacak. Hocam ama ondan yapacağız. sonra okula yani yolunu. Burada işleyin işleyin sonra da teslim edin. Yani bu bir işle sen de teslim etsen yani? böyle endişe gitmeyeceksin. İşlemeden teslim ettiğin için bu endişe. Bu bir realite gütüyorsun. hocam ya. Yani. Yani bu kötü bir realite. İşlenmemesi realite. Yok bence işledikten sonra öyle bir örtüme... Bana iki tane gösterir misin? Çocuk. Falan falan çocuklarını işledi böyle yaptı diye. Yani. hocam ben bir şey anlatabilir miyim? Benim bir Arapça hocam var. Kızı var 6 yaşında. Ee, açık olan dayımın kızıyla gittik. Kucağına oturdu e, ve anlatmaya başladı. Sen niçin bu şekildesin? Bak, Sen niçin örtmüyorsun? Bu ezber her çocuk yapar. Babayı da güzel sevindirir biliyor musun? Çocuğunun bir fatiha okuması bu ezber. Çocuklar blu çağından sonra ne yaparlarsa işte boş ona zamanlarında İslam öğretmek gibi bir şeyle sorun. Diyor. Hocam boş zamanlarında İslam öğretiyorsunuz böyle. onlara. Asıl doldurulması gereken şeyler de yani Hayır. başkaları Biz biz çocuğu kendimiz gibi yetiştirmekteyiz. Zaman yetiştirmek orada çünkü hocam yani. Çocuğu kendimiz gibi yetiştiriyoruz. Bizim gibi olmasını istiyoruz. Yanımıza durup bizim gibi eğilip kalktığında çok güzel maşallah bu bunu yapıyor." diyoruz. Bu terbiye değil. Bizim bir müşkülatımız var bu eğitimde. Bunun üzerine eğilmek istemiyoruz biz sanki. Ve sizin bunu da şu an... Peki hocam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine teklif edildiği zaman niye ortamın içine girerek o ortamı oradan sindirmeyi kabul etmedi de dışında kalarak şey mücadelesi verdi. dışında? Yani. Neyi kabul etmedi? Liderlik verdiler. O liderlik zaman zarfı içerisinde. O değil. O aksine şimdi değil. Kabe'nin içinde putlar varken gitti oradan namaz şey kıldı. içine girerek nasıl yıkabilirsiniz? Kabe'nin Kabe'ye gitti. içinde putlar varken orada namaz kıldı. Öyle diyebilirsiniz ama bence uçuşum Şimdi bu böyle ama, demem değil bu böyle. Ha O toplumdan çıkmadı. Tamam toplumdan O toplumla çıkmadım, yine ticari, bak, ticaret yaptığı Hocam, iş, ama iş gördü. Hocam anladım ben din Efendim, şey Din tamamlanmış mıydı o zaman? Anlamadım yavrum. Din tamamlanmış mıydı o zaman? Ne önemi var? Hocam tabi hükümler var. Sen mi? Kim konuşuyor? Ha evet, De. Söyle. O zaman din tamamlanmış mıydı? Önemi ne, alakası ne? Hocam içki, içki mesela meselesi bir şeyde haram kabulülmemişti. İnmemişti. İnmemişti. O zaman içki de içiliyorlardı de. demek istiyor arkadaşlar. Efendim? Yani o, o zaman içkili içiyorlardı. Olduğu haram değildi zaman. Bu an bunu düşünemeyiz, haramdır. Hı -hı. Ama biz de her şeyi bütün, bütün olarak. olarak Tabii ya. bütün olarak ondan biz öyle değerlendiremeyiz, değerlendiremeyiz, diyorum ya dini bir, bütün, biz bütün olarak alırız şu an. Bununla yükümlüyüz hocam zamanla hangi yaşına kadar yani Öyle mi olacak o zaman? Ama biliyorsunuz değil mi? Böyle mi anladınız? Evet, biliyorsunuz. Yani. Siz eğitim, eğitim, eğitim. Böyle, Böyle mi anladınız? Hocam çocuğu çelişkiye itmek yani evet. psikolojik yönü psikolojik yönden de çok evet. iyi. Orada sevdiği çok sevdiği bir hocası oluyor, öğretmeni oluyor, arkadaşlar oluyor. Bu çocukların içinde anormal yani ben, niye onlar bak, farklı o okulları? Değilmiş. Hocam bak, lütfen bak, O okulları şey. ben sizden daha iyi tanıyorum. Avrupa'daki, olabilir. buradaki, şu saydığınız müşkülatlara ben hayır demiyorum ki. Çocuk, Çocuk misal okula gitmediği zaman da daha kötü olacak. Ben şu dediğinize de... hayır demiyorum 17. ki. Hidayet yani, şey, evet. bunu anladın mı yavrum? Bak. Ben sizin şu dedikleriniz yok demiyorum. bak. Çok yanlış meseleyi yakalıyorsunuz. Ben 07 eğitim sonra bırakın demiyorum. Bunu anlıyorsanız çok garip. ki ben Türkçemin güzel olduğunu zannediyorum. Sonra bırakın Heh, değil ya de. Değil. Çocuğu yükle taşıyamayacağı bir yükün içerisine değil. atın demeli. Hayır. Sen yükümlülüğü yüklenmelisin diyorum. Çocuk değil. Ama çocuğa altyapıyı sıfır yedi sana düşeni bir vermelisin. Öğretilebilir, öğretilebilir. Efendim? Yani hocam o yani okul... O Yok, güzel, ben Arapçadan oldu. önce Türkçenin o çocuğa anayla babayla toplumla iletişimi sağlayacak dilinin Hangi? öğretilmesini. Hangi Türkçe bu yani yani? zaten Türkçe bile şu anda öğretilen Türkçeyle bize öğretilen... Hele güzel bir öncekilere... bunu anladınız, bunu anladınız. Tabi iletişim, az önce dedim ki, Doğru. iletişim müşkülatınız bile var çocuklarla. Bunu yapamıyorsunuz. Gidin bak Avrupa'ya en kötü ortamda bile beş yaşındaki çocukla bir baba 20 yaşında bir Bil insanla iyi. konuşuyormuş Bil gibi iyi, konuşuyor. Hocam, neden çocuklara bebek sureti olan bebekler oynatmıyoruz hocam? Neden vermiyoruz onların eline? İlla haramlar mı? Haramlar mı konuşmayı bebekler... öğreteceksin? Hayır hocam yani niye onlara bebekler, bebekler, bebekler çok Alakak güzel gelmiş. Alaka mı? Değil. Haramlan mı illa olur bu hidayet? Ama orada öyle hocam. Hayır. Hayır. Çocuğa, bak çocuğa izleyin. şimdi bırır dedirttirmiyor orada. Su diyor. E orada sudetsizdir. Ama siz bır Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yavrum. Hayır değil hocam. Orada her şey doğadan geldi. İşte maymundan oldu. Şunlar bunlar öğretmeye çalışıyor. Nerede? Okullarda. Dedim. Ben sonra... hayır demedim ki. Neden bak onu ona getiriyorsun yine. Hayır canım. Ben bu müşkülatlar orada siz yok orada demedim. Orada öğretiliyor diyorsunuz. Da? Hayır. Ben orada sadece dillerini kastettim. Bizim en büyük müşkülatımız bak bir dil müşkülatıdır. Musa aleyhisselam. Firavun'a gitmese emredilince ne diyor Musa? Pardeşimizi evet. hayır ne diyor orada? Dilini... Rabbişrahli sabri Hı, bak, yesirli emri vahlul ukdeten min lisani Hı -hı. ey Rabbim benim kalbimi aç işimi kolaylaştır ve dilime dilimdeki düğümü çöz yefkahu kavli sözümü anlasınlar diye bunu anladın mı? Bizim bir iletişim müşkülatımız var iddia et. Bırak küçük çocuk. Şu an aramızda bir hava var hocam. Ha? Şüpheli şeylerden kaçınmak gibi de bir çabamız var değil mi? Bak o değil. Yine yanlış yerden yakalıyorsun. Yani ya. yanlış yerden yakalanmak nasıl olacak? Yani ben bilemiyorum. Şimdi bak ben bu okullarda şu dediklerin yok dedim mi? İyi de hocam e, tamam var. Ha, bilmiyorum onları Bak bilmiyor muyum onları Biliyorum. Ben büyük oğlumu yollamadım bak. Ha, bu kendi yaptığım işin halk çaresi olmadığını söylüyorum. Bu da var şimdi. İnşallah biz e, halk çaresi. Değil. Şimdi bizi biz çocuğu ne zaman dışarıya çıkarıyoruz? Kendi Başkalarıyla muhatap ediniyoruz. Kendi. Okula teslim ediyoruz ha? Yedi yaşında. Hı. Güzel. Çocuğun sıfır yedi bizim elimizde olduğu bir gerçek mi? yapıyor muyuz? Yapacak insan var mı? Şu müşkilatı hallettik mi? Hocam en azından yapmaya çaba gösterir. Yapar görünme o ama çaba. Işte tek, tek çaremizin de o olması bak, gerekmiyor. Ben tek mu? o yapmaya demedim yavrum bak. Ben tek o demedim. Yani vermek zorundayız. Bak, bak, tek, o tek çare de o demedim ben ama. Ama diyorsunuz ki akabinde hemen yani öyle olmadığı için böyle yapmak zorundayız demiyor musunuz yani şimdi? Nasıl öyle olmuyor? Yani öyle yapılmıyor toplumun genelinde o yüzden gönderilmeli. Bak, ben müşkülatın başladığı noktayı gösteriyorum. Tamam ben de diyorum ha, ki bu müşkülatı yok edelim işte bu Efendim? başlangıcı bu temeli inip bunu yok etmek Yani başka bir alternatif sunmayalım mı? Yani 07'de 07'de başlayalım diyorsunuz. Bunun üzerinde duralım. Sadece orası da yeter demedim ben. Ama sıfır yedi ihmal ediliyor. Müşkülat buradan başlıyor bizim için. Ne yapıyor? Yedi on dörtte müşkülat katmerleşiyor. Evet. Yani üst üste biniyor. Aynen tembel bir talebe bu günlük dersi ertesi gün öbür günkü dersi bir araya getirirse ne olur? Yapamaz demektir bu bak. Evet. Bu dersi yapabilmesi için birinci ilk dersi ödevi yapmış olması gerekirdi. Şimdi bu katmerleşme hal çaresi değil. Katmerleşme hal çaresi bulunmaz. Hatta normal olarak bile yani erene kadar kızın kapanma mecburiyeti var mı? Yok. Yok. Birisi kapatmasa da, 13 yaşında hayız gören bir kıza, hadi kızım kapanacaksın dese, kapatabilir mi? Kapatamaz. Ancak münafık yapar onu. Senden korkusundan evde kapanır, okula gittiğinde örtüyü alır, çantanın içine tıkar. Öyle mi yapar? İşte okul ortamı da zaten Hı. çocuk böyle yapmasın, o kadar... Öyle sen yaptın baştan, okul değil, sen münafık yetiştirdin onu. Şey Öyle ki çocuk tamam. Bluetooth'u ermeden kapanma mecburiyetinde değil ama önceden kapanmaya alıştırılmış olması gerekmez mi? Ha? Münafık yapmamak için. Neyse o çocuk münafık oluyor yavrum. Sizin belli bir yere kadar yani şey yaptığınız temel, yani attığınız temel ondan sonra o kadar çok şeylerle yani şey yapabiliyor ki. Yani nasıl anlarsın? Bak şunu bir atar mısın lütfen? Ben 07 başlangıç dedim. Hal çaresi de bununla başlar dedim. 07 bitmez, 07 ile biter demedim. Bu 714'e bir giriştir dedim. 714'te saydığı müşkülatlar yok demedim. Ha, Bu müşkülatlar var. Ama bu müşkülatları alternatif oluştururken, hal çaresi bulurken, müşkülatın büyüklüğüne, ümmetin müşkülatı bu ferdin değil, ferdin müşkülatında çareler denksiz olur. Nasıl buldu Müslümanlar? Kendi okulumuzu açalım dedi. Kaç tanesinin çocuğu gider? Kaç tane 500 milyon verip seni de yollayabilir? Tamam, Bak bu çare değilmiş. Gelmiyorum. Demek ki toptan bir çare bulmak gerekiyormuş. Öyle mi? O zaman biz daha önceden yani ikili ilişkilerin başladığı noktada yalnız başımıza iş yapamayız artık. Yani evde çocuğunu sen eğitmelisin. Dışarı yolladığımı ikili üçlü ilişkiler başlar. Dışlan. O da bizim hizmet noktamızın, yani hizmet noktasının, hareket yerine hizmetimizin hareket noktası neredir? Hareket noktası. İkili ilişkilerde hizmetimizin hareket noktası neresidir? Mescitlerdir. Budur hareket noktası. Mescitlerde liyaka takimse Belli sebeplerle mescidi terk etmediyse kazdığımız mevzuları bu camide namaz kılınmaz diye. Ha, hareket noktası buradan. Liyakat gündemdeyse o mescitte herkes mescide harfiyen bağlıysa Allah Resulü'nün zamanına bak. Bizden diyor sadece münafık cemaatle namaz kılmaktan geri dururdu. Hasta bile olsa iki kişi arasında getirilir safa dikilirdi diyor. Birisi mescide gelmedi mi o topluluk ne anlardı? ya münafık ya da bunun büyük bir müşkülatı var derler ve giderlerdi. Bu tip camiye bağlı olan yerlerde toplum topluca hareket eder. Öyle mi? Evet. Ne yapar? Okula giden çocukların velileri bu camidedir. Bu camidedir. Çocuğumuz okula gidecek. Ama biz Allah'a küfrün öğretilmesini istemiyoruz. Karşı koyacağız. Mücadeleyle karşılaşmak mı istiyorsun? Pasif tepkimi. Okul müşkülatımız değil bizim. Okuldaki öğretilen müşkülattır. Evet. Okula yollayacağız, küfür öğretilmeyecek. Bu kadar. Bunu topluca hareket ederek yapabiliriz. Ferden değil. Biz hep ferdi düşündüğümüz için ceza kesiliyor, içeri atılıyor insanlar. Yani, yani gene ama mı? öğretmenle veli arasında... Bırak ki, öğretmeni şimdi. Bırak onu. Yani. İnananların aynı düşüncede olmasını sağla bırak. Küfür edenlerin ne yaptığına sen. Sen çocuğunu okula yolladın mı seninle beraber bir başka da çocuğunu getiriyor. Aynı adamla camide buluşuyor musun? Hı hı. Öbür kişinin babasıyla camide buluşuyor musun? Hoca aynı şeyi işliyorsa çocuk okula gitti mi dışlan karşı karşıyadır böyle şimdi. Ne var okulda küfür öğretiyorlar. Bunu öğrenmeyecek çocuğumuz. Ne yapacak? Topluca gideceğiz okula diyecek. Bak çocuğumuzu biz okula yolluyoruz ama biz inanan insanları Allah'ın gücü edinler. Efendim. selam. Allah razı olsun. sen misin? Şükrü. Ha. Nasılsın? İnşallah bu akşam çıkacağız. Peki. Oldu. Selamünaleyküm. Ha. Bu olmayacak diyeceğiz şimdi. Hal çaresi nasıl? Eğer küfür öğretirseniz çocuğumuzu salmayacağız okula. Kız mı? Başını açarsanız salmayacağız. Mustafa Kemal'in önünde dikilirseniz seni salmayacağız. Küfrü gündeme getir. Küfrü konuş yavrum. Biz küfür konuşmak istemiyoruz. Küfrü gündeme getirip münakaşasını yapacaksın. Kaçmakla al çaresi değil. Üzerine kaçmak gideceksin. Kaçmak değil hocam. Kaçmak. Bak o kaçmak. Hayır. Benim çocuğum okula gidecek ama küfür etmeyecek. Yaptırmayacaksın bunu. Hocam zaten bu mücadele zor değil mi? kendiliğinden içinde eritir yani. Öyle ya aldı. İşte bu olmaz. Yani eritiyor. Bu olmaz yavrum işte. Senelerdir bunu deniyorlar. Ondan sonra bir daha Hayır. Bak şimdi adam geliyor bana soruyor. Bu yani askere gidilir mi diyor. İslam hakim olsa. Vaktümü selamünaleyküm ve rahmetullahü Allah razı olsun. Sağ ol. Heh, Allah razı olsun. İstem hakim olsa. Askerlik olur mu olmaz mı? Biz askerle askere karşı değiliz demek. Askere gideceksin. Neyle karşılaşırsın o dilik olarak? Şu şort, şorttandır e tabi şirkten biz günlük hayatımızda sakınmalıyız. Küfrü, pisliği bir yere hasredemeyiz. Küfür ne okula mahpus edilmiştir. Ne askeriye ne devlet dairesine değil mi? Küfür bütün hayatımızın içinde vardır. Allah'tan gayrına yeminle mi başlar? Ben Allah'tan ne yemin etmedim diyecek adamlar. Bağlamaz da müşkilatla karşı karşıya gelmelisin yavrum küfrü gündeme getirip onun mücadelesini vermelisin. Ama hocam bir de ashabın onlara uyanların o iki... Aynısını şey, yapmışlardır. Şüpheli yerlerde yani Allah'ın razı olmayacağı yerlerde bulunmama gibi bir Yaka, taburları bile mamun. vardır. Yakalayamam yüzünden bak sen toplumdan bizim kendini sen toplumdan kendini dışlayamazsın. Ya istesen bile Ama yapamıyorsun. Hocam, bu fikri olarak bunu yerleştirirsek zaten dışlanmak değil. Şu an çaresi değil. Sadece değil, gençlik orada. on senesini harcamaya namzet gençlerin düşüncesi var. Yani öyle toplumdan yani soyutlayabilir misin Ken bak hepsi bunu yaptı ya benim şeyim kriterim toplum değil ki hocam yani benim kriterim bak şimdi olur. bazı gerçekler var Bunlar vakadır öyle mi Biz insan olarak mı yaşıyoruz birçok insanla beraber yaşama mecburiyetindemeyiz buna mecburuz bak çocuklar şey akrabalarımız, yanık yakınlarımız bile var akrabalarımızdan küfreden var akrabalarımızdan şirk koşan var akrabalarımızdan isyan eden var biz insanlarla beraber yaşama mecburiyetindeyiz burada yaşamazsanız başka yerde yaşayacaksınız dışarı çıktınız otobüse bindiniz, yakalandınız bir şeyler oldu, hayattan iç içesiniz bunu göz ardı edemezsiniz çocuklar kaçamazsın bunlar kaçabilir misin? Açamazsın. Gözağı yok sayamazsın var olan şeyleri. Çok böyle kabadayı vardı. Ha, Hele bazen tam birisinin evlenme zamanı geldi. Gitme sen nikah dairesine dedim. Sen inanan bir kızsın dedim. Ama hocam nasıl güveneyim dedi. İşine gelmedi yerde. O, o, o sizin karşılaştığınız bir örneği tamamı. Değil. hocam. Deneriz. Deneriz. Sen bir erkekle resmi nikah yapmadan evlenebilir misin? Yani şimdi Güvenir hı, misin? aynı şeyi mi alıyorsunuz çocukları? Bak şimdi yavrum vaka bu. Bu vaka. Bundan kaçamazsın. Neden? Biz küfrü, o İslam'ı uygulamadık. Küfür geldi bize hakim oldu.